...Ramazan bayramınızı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Ben de, ben de. Sen de ne Karagöz'üm? Ben de tebrik ederim. Ha ha iyi. iyi. Bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Ya. Yüce Allah'tan tekrar kavuşmayı diliyoruz. Amin, amin. inşallah inşallah. Karagöz'üm, <gülüyor> sevinçten olsa gerek. Pek özlü konuşuyorsun bugün. Bayram geldi, bayram, bayram. Tamam da bu acelen ne? Ya bir sürü kapı gezilecek, bir sürü be. Evet, bayramda ziyaretleri çok yapmak gerek, doğru. Aynen, aynen. Ee, o elindeki ne Karagöz'üm? Ya şeker kesesi. Peki diğeri? Para kesesi. Ee, ne olacak onlar? Ee, bayram geldi ya birader. Yani bayramda şeker ve para toplamayı düşünmüyorsun herhalde Karagöz'üm. Niye önceden toplamıyor muyduk? İyi de şimdi büyüdük. Ha, madem öyle diyorsun, sana bir soru. E, sor bakalım. Şimdi, sen kaç yaşındayken şeker topluyordun birader? Altı, yedi yaşına kadar toplamışımdır. Şeker verenlerle aranda tahmini kaç yaş fark vardı? On beş yaş falan işte. Ha, sonra para toplama devrine geçtin değil mi? Yani. Peki onlarla aranda kaç yaş fark vardı? On yaş gibi. Şimdi de ben aramda 15 yaş olanlardan şeker, 10 yaş olanlardansa para topluyorum. Senin anlayacağın. Hala kimilerine göre küçüğüm birader. Bak sen, bak. Hiç bakma. Yani bayram demek sadece onlar mı demek? Yok. Baklavayı da unutmamak gerekiyor. İlahi karagözüm ilahi. Gidelim hal hatır soralım, büyükleri ziyaret edelim. Bu esnada kimin ne sıkıntısı var öğrenelim. Ben öğreniyorum. Recep amcanın tatlı yemekten şekeri çıkmış. <gülüyor> Necmiye teyzenin baklava yaktığı için üzüntüden tansiyonu. Hasan Bakkal'ınsa bozuk para sıkıntısından şalterleri atmış. Bak sen, bak sen. Bu sefer baktım ben. Zaten bu üç G çıktı çıkalı bayramlar da bir acayip oldu. Aman Karagöz'üm üçgeyeyi bayramlar da bir kenara bırakalım. Bırak bırak. Senin de bir dediğin bir dediğini tutmuyor yahu. Efendim gidip el öpelim yüz yüze hasbihal edelim diyorum. Ben de onu diyorum işte gidelim gezelim görelim. Heh sen öyle şey ettin yani öyle mi? Ya öyle ettim. Aman aman aman gün bitiyor hadi daha aşağı mahalle var. Tamam tamam Karagöz'üm tamam. Yahu baksana. ...paradan geçtim de sen şu şekerleri tek başına götürme sen diyorum. Yok yok o işlerde ortak çalışmıyorum Hacıvat. Yani ikiliyiz diye buradan mı kendine pay istiyorsun? Canım üç beş tane Olmaz Canım. dedim olmaz. Aman aman iyi cimriliğin tuttu yine. <gülüyor> ee, şey efendim geldik bize ayrılan sürenin sonuna. Her ne kadar sürçü lisan ettikse Af Ne olur versen biraz şeker efendim. Ya olmaz dedim ya ben yiyeceğim.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 Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan, bari şeylere söyleyebilen birini bulsaydık ya. Abiciğim, gürültü yapmayız, stüdyodayız. <gülüyor>